açık Radyo 95.0'dayız. Kalmıştıkla görüşüyoruz. Herkese iyi bayramlar dilelim İlkin, değil mi? Bayramın ilk günü bugün. Evet, ilk günü. bahar bayram, bayramı kutlu olsun diydim Senin de keremciğim, sen yoldasın, ben evdeyim. Ya evet ya bayram olunca tabii akla gelen unsurlardan bir tanesi de bayram trafiği. Yetişirim ümidiyle çıktım yol ama trafikte kaldım. Yoldan Şu devam. Çağmalıca civarındayım. <gülüyor> Tüm sevgili dinleyenlerin bayramını aynı zamanda dün 1 Mayıs işçi emekçi bayramıydı. Herkesin işçi ve emekçi bayramını, emek bayramını kutlamış olalım buradan. Evet. Bir de bir arkadaşıma böyle bir istisnai bir durum var değil mi? Bir, bir, kez, bir kez de ben yapayım Didemciğim ya. Yap sevgili, sevgili Deniz küçük ve ay, aynı gün doğan oğlu Rüzgar Küçükkaya'nın da bugün doğum günü. Onların da doğum gününü kutlamış olayım. Kutlarız, kutlarız. Evet, böyle e, bayramların bayram gibi ağız tadıyla geçtiği, emekçi bayramının da şeker bayramı tadında olduğu, bu şekerin e, tadını duyduğumuz güzellikte bayramlar görürüz umarım. E, efendim, e, Kamuslu Gireş, yayın Evet yayın döneminde devam ediyor. Açık Radyo'nun e, bir yeni <gülüyor> yayın döneminde daha. Bizim aslında e, 12. yayın dönemimiz başladı böylece Kerem'cim. Evet. Bizim yani. Bizim mi? Biz, sen ve biz mi? <gülüyor> evet, Kamus'la güreş olarak. Güzel. Biz Vay, güreşle... Maşallah bize. Maşallah diyelim. Evet, radyomuza da Kamus'la güreşle ilgili de çok kısa bir tanıtım yapmış olalım gene. E, kamus'la güreş olmaz diye çok eski bir söz var. Yani sözcüklerin... Anlamları sözlüktedir. Kamus, e, lügat, sözlük anlamına geliyor. E, sözlüğe bakınız. E, yeni yeni manalar aramayınız, e, uydurmayınız manasına geliyor ama biz sürekli yeni e, anlamlar peşinde koştuğumuz, e, araştırdığımız için, evet iş peşinde olduğumuz için kamusla güreşiyoruz. E, programımızla aynı isimli e, Instagram, Twitter ve Gmail adreslerimiz var. E, evet, bize ulaşabilir. sevgili dinleyenlerimiz aynı zamanda tüm podcastlerde de var olduğumuzu dile getirelim isteyenler yine eski kayıtlarımıza buradan ulaşabilirler yeni yayın döneminde yeni bir başlık altında düşünmeye başlayacağız biliyorsunuz ki geçen yayın döneminde adlar üzerine düşündük evet. bu dönem biraz daha sürprizli çok geniş belki de bir yayın döneminde e, sıkılmayacak durmayacak evet yani belki de daha uzun sürecek bir konu başlığı altında İdemle hem fikir olduk, değil mi? Evet. Eş, eşyalar, eşyalara bakacağız. Evet, aslında gene addan geçtik çünkü eşyalara da adlar veriyoruz. Yani etrafımızdaki her şeye, e, hatta zihnimizdeki duygulara, düşüncelere e, başta da konuşmuştuk bunu adlara başladığımızda dedik ki ad verdiğimiz eşyalara geçelim. Çok keyifli bir konu. İlk programda da eskiden beri düzenli takip eden dinleyicilerimiz bilirler. Böyle yeni bir konsepte başladığımız zaman önce bir konuşuyoruz çağrışımlardan. O başlığın bizde uyandırdığı ya da toplumda ortaya çıktığı hallerden bahsediyoruz biraz. Bu bir programda öyle geçirelim dedik. Evet. Hatta istersen biraz böyle kelimenin etimolojisine ve anlamına biraz bakalım. Oradan biraz çağrışma üzerine duralım. Ne dersin? Tabii tabii. Ben TDK'ye TDK baktım. Arapça yani kökenli eşya. Hı hı. Şey kelimesinin çoğulu e, türlü amaçlarla kullanılan insan yapısı taşınabilir cansız varlıkların e, bütünü demiş TDK'de. Kubbe altı sözlükte de yiyecek ve içecek dışında insan için gerekli olan her türlü şey nesneler bir de yaratılmış olan her şey şeyler nesneler diye bir açıklama var. Etimoloji olarak da Nişanyan'a baktım. Arapça şya kökünden gelen aşağı şeyler, nesneler, varlıklar sözcüğünden alıntıdır diyor. <gülüyor> Aynı zamanda bu sözcük Arapça şay sözcüğünün afal vezdinin çoğuludur demiş e, Nişanyan. <gülüyor> Bir ek açıklama getirmiş efendim. Güncel kullanımda daha çok mobilya, taşınır ev eşyası anlamı ağır basmıştır. Özgün anlamı. Sadece eşyanın tabiatı deyiminde korunur demiş kendisi. Hmm. Benim de çok sevdiğim sıklıkla kullandığım bir şeydir bu eşyanın tabiatı. Hatta her dönem konseptimize bir başlık koyuyoruz. Eşyanın tabiatı mı koysak diye de düşündüm. Ee... E, koyalım canım şimdi madem söyledik hadi eşyanın tabiatı olsun. Olsun. <gülüyor> ben olsun. yazıyorum bir yandan. Şu an Çamlıca ışıklardayım. Acı doğru dönerken. yanımızdaki arkadaşlar da şahidimiz olsun. İlginç bir şey oldu bu arada ya dedem. Evet, Arabada evet. yayın yapmak. Oğlum arkada uyuyor. Karım bana gülüyor. Ya gerçekten. <gülüyor> Arabanın direksiyonu karıma teslim ettim falan. Kerem'cim çok iyi geliyor sesin yalnız. Bazen Abi, evden... Şeye evet, işte. Ayrılmayın durun oraya biraz. <gülüyor> Teşiklardayız zaten. Evet o yüksek kuleye. Bende de Kerem'den farklı bir şey yok tabii. Ee, aynı e, köken sadece... Vardır. Yok çok küçük bir ekleme yapacağım. Sadece Arapça'da, Türkçe'de olduğu gibi... kullanılmıyor. Yani ev donatımında kullanılan nesneler giyecekler, araçlara eşya denmiyor. Gerçekten şeyler, nesneler manasını taşıyor. Bizde anlam genişlerimizi işte, aramış. O kadar genişiyor ki değil mi? Çok. çok. Yani. Şey kubbe altı aslında güzel söylemiş. Yani yenen, içen şeyler dışındaki yani atıyorum bir elma eşya değil ama işte elmanın konduğu tabak veyahut da işte elmayı eve getirdiğimiz poşet bunların hepsine eşya diyoruz biz. Daha yaygın anlamıyla hani bir eşya almaya gitmek, evinizdeki eşyalar dediğimizde mobilyayı anlıyoruz. Ee, bir de ben İngilizce'de baktım, İngilizce'de tam bizim kullandığımız gibi kapsamlı, her şeyi kapsayan bir eşya manası yok. Yani eşya deyince böyle furniture, mobilya gibi bir eşya anlaşılıyor. Onun dışında da ayrılmış diğer anlamlar var. Eski Türkçe'de bizim bugün nesne dediğimiz ya da Arapçaların eşya anlamında kullandığı şeyin karşılığı nen. Ben ona ekleyebilirim, nen sözcüğü. Böyle. Ee, şimdi... Yani eşya üst başta altında e, aslında bir dolu kategorizasyon, gruplama söz konusu. Öyle biraz bakabiliriz. Yani belki işte e, yabancı dillerde işte İngiltere, İngilizce'de, Fransızca'da kelimelerin belki karşılıkları vardır ama Türkçe'de de işte aşı, a, ikinci kelime olarak eşya, işte atıyorum mutfak eşyası, ev eşyası, süs eşyası, beyaz eşya, Zinet eşyası gibi gruplandırmışlar. Evet çok geniş. Biz de sanırım e, bu yayın dönemi boyunca hatta yetmezse belki bir yayın dönemi daha e, yaklaşık böyle bir başlıklandırmayla gitmeyi düşündük. E, ama bu program dediğimiz gibi eşya ile ilgili genel e, biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü... E, Eşya da insan için var gibi bir şey. Oradan bir giriş yapabiliriz aslında. Hı hı. E, hatta evet. insanın e, yaptığı, yarattığı bir şey gibi. Yani doğadaki ağaca ya da e, yediğimiz meyveye, sebzeye, eşya demediğimize göre ya da kayalara, ırmaklara. Hı hı hı hı. E, hep insan yaratıyor ve insan için var. Oradan bir giriş evet. yapabiliriz. E, tabii birebir olarak ilintili. işte ben bir yandan eşya, hayvan da düşündüm de hani bilimsel olarak ara sıra böyle bilim dergilerinde çıkar hani yazılar hani bazı hayvanlar hani eşya yani kullanan evet böyle kullanan hayvanlar var aklıma geliyor ama dediğim gibi hani eşya denince genelde insan aklı geliyor. Ee, Doğru. Yani hayvan da en azından zeki e, oldukları tespit edilmiş bir takım hayvanların. Yani ya doğadaki e, dal gibi, işte kaya gibi bir takım şeyleri, bizim eşya diyemeyeceğimiz şeyleri, bir Hı -hı. şeyi bir yerden çıkarmak ya da yiyebilmek için e, kullanmaları söz konusu. E, Hı -hı. Ki biz gene insan olarak onlara sanki eşya kullanımı ifadesini e, uygun görüyoruz. E, Hı -hı. Ya da Karga gibi hayvanlarla özellikle yapılan deneylerde işte onlara verilen kavanoz, yanına konan bir çubuk, içine konan top gibi şeyler. Gene insan yaratısı olan şeyler hayvanda zekasıyla bazen onun içinden bir şeyi çıkartıyor, buluyor, yapıyor falan gibi. Ama evet insan ve eşya asıl merkezde. Başka neler aklına geldi eşya denince? Ya bir kere şeyi düşündüm yani eşyanın zaman içindeki yolculuğunu biraz düşündüm. Yani ilk yapılan eşyalar ve bin yıllardan bu yana gelişine baktığımız zaman yani çok eskiden temara devrinde bile bir eşya işte klasik tekerlek vardır ya tekerlekten başlayarak bugün bizim anladığımızdan biraz farklı bile olsa yaklaşık aynı işlevi gören. İşte e, mangal mesela ben e, hocalık yaparken unutmadığım bir örnektir. O yüzden mangal, mangal tabii ki gene Allah. de çok yıldız zamanın bir eşyası. Şöyle e, yeni bir mangalı yasakladılar sahilde. <gülüyor> Niye öyle diyorsun? Yani ya Büyük şöyle... belediyesinin seçimlerden sonra ha ya, o mangal <gülüyor> sahillerde yapıldı. <gülüyor> <yok>, <gülüyor> doğru doğru. Yok ben şimdi <gülüyor> iyi oldu sanırım. iyi. Bir bakıma iyi oldu. Hani nasıl kullanılacağı... Bazı eşyaların ve... yasaklanması iyidir. Diyor, ama biz hiçbir şeye yasak iyidir demiş olmayalım da tam bir yasak... <gülüyor> <gülüyor> evet, dünyası içindeyiz. Ya şöyle, canım diğerlerinin sağlığı açısından geldi şu Doğru evet, doğru. Yapacağız. Evet rica ederim. Ya şöyle ben evde kullanılan mangaldan bahsediyorum. Ee, hani eskiden bir mangallar vardı bakır ya da başka evet. bir malzemeden. içinde sobadan işte korlar alınır. Gene bir ısınma e, aracı olarak kullanılır. Bir öyküde mi ne geçiyordu? Ee, çocuklar anlamakta çok zorlanmışlardı. Çünkü gerçekten piknikte kullanılan mangal dışında bir şeye uzaklardı ve ben O hmm. zaman çok belirgin bir düşünce oluşmuştu bende. O yüzden ilk ha, e, o gel. Evet yani biz... o çağı yaşamamış ve o mangala bütünüyle yabancı yani. Evet tabii. Yani yani... Bizim için de bazı, yani işte bir öncesindeki yaşadığımız şey, belki bizden sonraki kuşak için geçerli olmayacak bir sürü şey var. Benim aklıma soba geldi mangal deyince. Hmm. E, biz mesela sobalı evlerde yaşadık. Evet. E, hatta bayağı kışın hazırlık yapılıyordu, kömür kurardık, odun kurardık. kömürlüklere doldurduk ederdik vesaire çocukluğumuzda baca, borular temizlenir evet işte evet evet bacalık baca temizliği yapılır borular temizlenir evet. ancak sonra şu şimdiki kuşardan böyle alışkın oluyor tabii ki hala soba kullanan e, insanlar var tabi ama genelde şehir merkezlerinde doğalgaz hani var tercih edili yaygın Çok doğru. Ya da teknolojinin çıkardığı bir takım e, alet e, edevat devreye girdi. E, bazen de isimlerine mesela şarj neredeyse şarj oldu. E, evet. Artık şarj diyen sayısı daha az zannediyorum. Evet. <gülüyor> e, ve bunun gibi pek çok alet edevat. Sen de aslında zaman içindeki yolculuğuna dair bir şeyler e, düşünmüştün bana söylüyordun. Eşyaların dönemsel ruhlar olduğuna dair böyle bir, biraz düşündüm. Çünkü Her dönemin e, ister istemez böyle eşyasına da yansıyan özellikle mobilya alanında düşünün biraz işte atıyorum işte Avrupa'daki Barok dönemde Gotik dönemde Osmanlı'nın döneminde benim her her her kültüre dair dönemsel olarak eşyaların işte eee tasarımına etki etmiş dönemsel ruhları olduğunu düşünüyorum. Şu anda da daha belki modern dünya diyebileceğimiz dünyada da Daha minimalize, daha böyle basit çizgiler daha köşeli değil mi? Daha böyle süsten arınmış azade bir anlayış da var. Hem da var. evet. Daha hani hem, pratik. Hayır, Kerem hayır evet, hem evet, evet, Hem <gülüyor> <hayır>. <gülüyor> evet evet, hayır. Ha, tabii, Çünkü tabii. şu an gelinen hatta sen söylemiştin ben senin e, akıl ettiğim bir şeyi e, senden almış gibi olmasın ama başlatmış olayım. Yani en azından kendi ülkemizde son dönemlerde e, yönetimle Ve ona bağlı olarak moda olan şeyler, gerek mobilya olabilir bu, gerek kullanılan diğer araçlar. Tabii tabii ee, hani o, ondan da bahsetmek istiyorum aynı hı, zamanda. İşte mevcut iktidarların yapısı aslında işte kullanılan eşyanın da şeklini, şemalini belirliyor bazen. İşte şu an hani mevcut iktidarla ilintili midir çok ama bilmiyorum. Hani böyle nargileler, internet üzerinden bakıyoruz işte böyle varaklı. Altın renkli mobilyalar, işte biraz evet. şatafat Osmanlı gibi evet. işte temsil eden ev eşyaları işte tuğralı resimler evlerde daha çok hani görülmeye başlandı gibi geliyor bana. Doğru doğru öyle. Bu e bizim ülkemize has bir şey değil tabii yani dünyadaki iktidarların muhtemelen işte dünyaya bakış açısıyla ilintili sembolleri de eşyalarda da kullanılmış. Çok doğru. Bu sembol meselesi de önemli. Belki onunla ilgili e, aklımızdaki birkaç şeyi daha söylemeden parçaya giriş yapabiliriz. İyi olur e, Efendim biz içinde eşya sözcüğü geçen parça bulmakta çok zorlandık Kerem'le. Hani e, siz bizim aklımıza gelmeyen bir şey bulmuşsanız lütfen bize sosyal medya kaynaklarımızdan yazınız ama e, bugün e, Beyaz Eşme'den dinliyoruz. Eşyaların yerli yerinde. 95 Açık Radyo'da kalmasına güreş devam ediyor. Efendim eşyalar ve eşyanın tabiatı üzerine konuşuyoruz. Kerem en son eşyanın bu bir sembol haline gelişinden bahsediyordu. Bu çok daha geniş bir şey aslında yani kullanılan eşyanın tarzı ne olduğu yani o işte kilimse başka bir manaya gelebiliyor Halıysa başka, deseni bize bir şey söylüyor, markası başka bir şey söylüyor. Eşya deyince akla gelen sözcüklerden biri de marka belki. Ee, özellikle son dönemlerde bir hayli önem verilen bir şey. Bazen marka da bazen değil aslında tamamıyla bir sembol marka herhalde. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ee, tabii tabii katılıyorum bir yandan. bir yandan yolculuk devam ediyor ya ediyor değil mi evet <gülüyor> e, problem başında ana, ana, bir ses gitti geldi de Hah, e, yeni açan e, dinleyicilerimiz varsa radyoyu. E, sevgili Kerem Doğan yolda şu anda. Yoldan yapıyor programı. Araba devam Abi, ediyor. araba kullanıyorum der, dermişim. <gülüyor> e, Yok yani. Eşi kullanıyor, evet. E, <gülüyor> ben evdeyim. Efendim, e, bu simge ve sembol oluş hali gerçekten e, ne giydiğinizden, ne taktığınıza, e, evde kullandığınız e, eşyadan hatta kap kadar e, Hı -hı. markası Ya da şekli şemali zevkiniz, tarzınız, e, hatta eğitiminiz, e, bulunduğunuz yerle ilgili bir sürü kopya veriyor. E, onu da ayırmamak gerekiyor e, zannediyorum eşya sözcüğünden. Tabii. Bunu söyleyecektim ben. Bir de aslında şarkı bana şeyi düşündürdü Kerem. Yani bu çok vardır ya. Hoş ben eşya sözcüğünün içinde geçtiği parça bulmakta zorlandım ama hani sevgililer ayrıldıkları zaman veya hutta bir arada yaşamaya karar verdikleri zamanda bu eşyalar bir hayli önemli bir hal alıyor ya. Ya yani eşyalarını al da git ya da büyük o eşyalar pencereden atılıyor. Ya da işte pencereden atılıyor. <gülüyor> Öyle bir şey var yani. <gülüyor> görüntü gözümün önünde. Eşler deyince bende de aslında bir yandan eşyayla bedenin bütünleşmesi e, aklıma geldi. Biraz onun üzerine düşündüm Bazı eşyalar özellikle artık neredeyse sanki böyle bir iç organımız gibi ya da işte organımız herhangi bir organımız gibi bizimle bütünleşmiş halde işte evli olan çiftlerin ya da nişanlı çiftlerin alyansları. Ben keza sürekli Doğru. alyansımı takıyorum mesela. Doğru. E, şu an hani hepimizde mevcut olan ben sanırım de. cep telefonları. E, Neredeyse sürekli, evet ayrılmaz evet. bir parça bir tek oldu. Yatak, yatakta ayırıyoruz herhalde. Yani evet. o kadar çok ilişkisi. Yani Yatağa yani bile sokan çok... var yani. Vardır vardır. Uyuyana kadar yani. son anda falan. Yastığın evet, yani, altında. Yastığın altında olmasın hani böyle yastığın kenarında falan sürekli kulaklıklar aklıma geliyor tabii. insanlar sürekli Yani müzik dinleme eğilim olanlar daha çok yani kulaklık daha sık kullanılmaya başladı gibi geliyor. Saat değil mi? Saat evet yani o bile biraz değişti. Eskiden çok daha fazla saat kullanan vardı. Artık cep telefonu saatin yerine geçti. Yani eşyaların birbirinin yerine geçmesi hali de var. Kullanımlarına bağlı. Ama hala saate düşkün insanlar var. Ben de çok öyleydim ama ben de saat kullanımını azalttım diyebilirim. Ama o saatiyle özdeşti. Ben hatırlıyorum hatta biraz daha gençken bazı tanıdıklarımın ya da böyle babamın, annemin tanıdıklarının saatlerini bilirdim. Şimdiki gibi bu kadar çok eşya bolluğu da yoktu. Hı -hı. İnsanların bir saati vardı ve o saatle yaşarlardı falan ama dediğin gibi bu da bir simge oluş gibi bir şey aslında. Evet yani böyle ben eşler de... bedenler deyince aslında bir yandan da eşyanın eşa ve cinsiyet ilişkisini de düşünmek lazım gibi geliyor. Hı -hı. Çünkü hani bedenin boyutu bedenin farklılıklarına göre dişi ve erkeklerin yani birçok anlamda farklı kullandıkları Eşyalar var mesela tıraş bıçağı aklıma gelen örneklerden bir tanesi. Salt evet. erkeklerin haspi şeyi mutlaka ben kadınların Mu bir sürü şey var. Kadın nerede kullanıyorlar tıraş bıçağını diye ben itiraz ederim. Yok <gülüyor> doğru doğru diyorsun haklısın. Yani ama daha çok erkeklerin aklı gelir. Yani ama kadınların salt kullandığı, erkeklerin de salt kullandığı birçok eşya var yani. Bir sürü. Onu şey demek çok istedim. doğru. Yani, doğru doğru. O ilişkiyi de düşünmek irdelemek gerekiyor. Belki o anlamda söyleyeyim. <gülüyor> Doğru. Yani böyle birer liste yapmak mümkün hatta. Özellikle e, kılık kıyafet giyecek ya da takıda bazı şeyler akla geliyor ama onun dışında da e, bir de sen boyut demişken sen aslında tabii hani Kadının ve erkeğin genel alıştığımız birinin bir, belki biraz daha ufak tefek öbürünün daha iri yarı olması genellemesinden yola çıktığımızda eşyanın da boyutu değişiyor olayı var. Bir de kadın ve erkekten bağımsız olarak da hani mesela dünya üzerindeki en küçük eşya nedir en büyük eşya nedir gibi şeyleri düşündüm ben bu başlığı üzerinde <gülüyor> ilerlerken. Ee, küçük eşya. Belli bir cevapta bulamadım aslında ama... Elektronik e, çip şeyler var ya böyle küçük küçük minik minik. Çipler trans, falan gibi şeyler çipler, mi? Çipler, transistörler falan böyle. Ondansatörler falan hani böyle çok küçük küçük minik minik olurlar onlar akıllı geldi bir hafta. Ya elektronik parçası olan çok minik şeyler mesela eşya kapsamına giriyor mu? Bu tartışmalı bir şey de e, oluyor artık eşya deyince. Şimdi ben hani söyleyeyim. böyle anlamı üzerinden baktığı zaman şeyler nesneler... Cansız varlıklarının bütünü dediği zaman TEDEK'e aslında giriyor ama günlük pratikteki kullanımı biraz farklı tabii ama bunun üzerine biraz düşüneceğiz tabii. Doğru evet. ya Büyük eşyalar, e, büyüdükçe eşya sanki kişiden ziyade kamuya ait bir şey halini alıyor ya da onlar eşya mıdır e, sorusunu tekrar beraberinde getiriyor. Yani e, bir bank... bir eşya aslında ama kamuya ait bir şey. O daha da büyüdüğünde diyelim ki bir heykel olduğunda hani bir sanat nesnesi eşya mı? Bazı sanat nesneleri eve alıp kullanılabiliyor. Kimisini sadece duvarına asıyorsun ya da sergileniyor. Ee, böyle soruları beraberinde getiriyor. Ee, bu eşya nedir diye bir soru da e, not almışım ben aslında düşünürken. Hani neye eşya e, denirle ilgili? Çünkü bazen işte Ben eşya değilim ya da eşyan gibi şey etme gibi bir neredeyse olumsuzlamanın parçası olarak da kullanılabiliyor gündelik hayatta eşya. Evet, e, oysa öyle değil. Bir yandan e, hani malcanın yongasıdır diye bir söz vardır. Çok eşya ile ilintili e, buldum ben onu. E, yani ma, mal ve mülkte Eşya kapsamında aslında ve bu eşyayla var olmak o eşyalarımız yanımızda olmadığında ya da çalındığında ya da başkasının hmm. gözü olduğunda duyduğumuz rahatsızlık. Evet. Bizimdeki yani. eşyalar da var değil mi? Senin var mı öyle? Seninle bütün eşya, hani vazgeçmediğin eşyaların var mı acaba? Var diyeceğim. herhalde. Ya yani şöyle vazgeçmediğim mi diyeyim? Ben mesela eşyacı bir tipim. Yani evet. istifçiyle karıştırılmasın o kadar da değil çünkü istifçilik diye bir şey de var ve bu da eşyayla çok alakalı hatta oradan yani koleksiyonerlikten doğru giderek daha tabii olumsuz bir anlama istifçiliğe de gidiliyor ama bazı eşyaları tutan insanlar onlara çok düşkün olan kolay atamayan vazgeçemeyenler var ben onlardanım mesela benim bildiğim sen daha kolay vazgeçebilen daha az eşyayla yaşayabilen bir insansın doğru mu? Aynen doğru ama vazgeçmediğim eşyalarım var canım. Ne gibi mesela? Ee, kalemliklerim, kalemlerim, defterlerim. <gülüyor> Aa doğru. Ee, evet sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Kavga verim. Evet evet Kerem her an sırt çantasında kocaman bir kalem kutusu taşır. Aslında ben de taşırım ama Kerem'in e, herhalde içinde 40 tane falan kalem olan bir kalem kutusundan bahsediyorum. Daha fazlayı da sevgili oğlum Renan bir kısmını iç etti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hatta arabada arkada ufak ufak sesi de çıkmaya başladı. Hatta yayınımız da bitmek üzere. Diderci evet sonuna yaklaştık. Eşyaya, eşyaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Herkese Konuşmasına tekrar, daha bitmedi. Evet, i̇yi bayramlar tekrar dilerim. İşçinin emekçinin bayramı tekrar kutlu olsun. Ee, onu da tekrar hatırlatalım. Evet ikisi de e, özlük, kutlu olsun. Özgürlükçü bir dünya Güzel. özlemiyle. Evet. Gerçekten bayram kelimesini doyasıya yaşadığımız bayramlar görelim. E, hepinize sevgiler selamlar yolluyoruz. Güzel İyi bir bayram abi. ve tatil diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Aa, ben şeyi unutmayayım. E, ne? Bir ne döner <gülüyor> destekçimize teşekkür etmeyi. Bugünkü destekçimiz Murat Barış. Destekçi listemize kavuştum. O yüzden artık e, hmm, adlarını sağ bir anmak istiyorum. Sağ olsun beyefendi. Çok teşekkür ederiz kendisine. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın efendim. İyi günler.